Radyo Tiyatrosu Şöminedeki Katil Yapım Yönetim Mehmet Kösoğlu Yazan Larry Queen Uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün Kayıt Davut Genç Montaj Halil Karabacak Soğuk bir Şubat günü Londra şehri Zenginliği kadar delilikleriyle de ünlü salmış Hether ailesinin en yaşlı üyesi baba York Hether kentin limanında ölü olarak bulundu. Ceset tanımayacak haldeydi. Bir balıkçı gemisinin tayfaları York Hatter'ın cesedini kancalara takarak sahile çıkardılar. Sonra da otopsi için morga götürdüler. York Hatter son yolculuğuna böyle çıkadursun güvenlik birimleri harekete geçmiştiriler. Eee Doktor Şenik, York Hatter'ın ölüm sebebi neymiş? Tespit edebildin mi? ...denizden çıkarttıklarına göre... ...boğularak ölmüş olmalı. Eh, yanılıyorsun müfettiş Tom. Yok Hatter boğularak ölmemiş. Sahi mi? E nasıl ölmüş peki? Zehirlenmiş. Vay canına. Ne diyorsun doktor? Yani York Hatter cinayete mi kurban gitti? <gülüyor> Anlamadın bay müfettiş. Yok Hatter öldürülmemiş. Stricklin içerek intihar etmiş. Dur bir dakika doktor. Madem York Hatter öldürülmedi... ...intihar etti... O halde cesedinin denizde işine... Çok basit. Yok her tür gemiyle denize açıldı ve daha sonra güverteye çıkarak... ...önce zehrini içti, daha sonra da kendini denize attı. Başınız sağ olsun Bayan Emili. Ölen eşiniz York Hatter değerli bir bilim adamıydı. Ölümü hepimizi üzdü. Teşekkür ederim Bay Müfettiş. E sizce kocanızın intihar etmesi için bir sebep var mıydı? Aa, hayır. O sürekli kendini meşgul eden biriydi. Sabahtan akşama kadar laboratuvarına kapanır... ...ilaçlarla deney yapardı. Ama çok zengin olan kocanız durup dururken intihar etmedi herhalde. Para her şey değildir Müfettiş. Kim bilir iç aleminde ne fırtınalar kopuyordu ki canına kıydı. Evet anlıyorum. E, ...tekrar başsağlığı diliyorum size. Teşekkür ederim. Doktor Merriam... ...siz Hatter'ların aile doktorusunuz diyeyim. Evet öyle müfettiş. E, York Hatter'ın intiharındaki... ...sır perdesini aydınlatmak istiyorum. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz? E, nasıl bir yardım müfettiş? Bilmiyorum. Bunu siz söyleyeceksiniz. York Hatter'ın sağlık problemleri var mıydı? Ya da... ...psikolojik rahatsızlıkları filan. Ee, bakın müfettiş... ...prensip olarak hastalarımın hakkında bilgi vermek yanlısı değilim. Biliyorsunuz Hatter'lar İngiltere'nin çok önemli bir ailesidir. Ee, bazı şeylerin basına sızdırılması onlara zarar verebilir. <gülüyor> basına bilgi vermeyeceğimizde emin olabilirsiniz doktor. Amacımız York Hatter'ı intihara götüren sebebi öğrenip... ...dosyayı kapatmak. Peki. Size güveniyorum. York Hether psikolojik problemleri olan biriydi. Mesela ne gibi? Ölçü de olabilir. Adeta kanında delilik mikrobu vardı. Ölme ve öldürme arzusu hisseden... ...akli dengesi bozuk, çılgın biriydi. Vay canına. Tarihe doğru baktığımızda... ...Hater erkeklerinin çoğu ya akıl hastanesinde öldüğünü... ...ya canına kıydığını... ...ya da cinayet işlediğini görüyoruz. İşte öğrendiniz vay müfettiş. ...bardağı Jackie. Sen karışma pis hemşire içeceğim işte. İçemezsin Ceki. Bırak diyorum. Ceki diyorum sana. Elindeki o bardağı bırak. Bırakmayacağım işte canım süt içmek istiyor. Hayır içmeyeceksin bırak diyorum sana. İçeyim de gör. O sütün Louis Alain'a ait olduğunu biliyorsun Ceki. Sana kaç kere onun sütünü içmemeni söylemiştim. Fakat ben... ...ben... Aa, ...bana bir şeyler oluyor. Ceki... ...Jackie ne oldu sana? B Jackie! Bilmiyorum. Çok ferahim anne. Yardım edin. Jackie bayıldı buraya gelin çabuk. Bayan Emili. Bayan Emile buraya gelin çabuk. Jackie ne oldu? Jackie'ye ne oldu <gülüyor> Bilmiyorum efendim. Biraz süt içti sonra da düşüp fenalaştı. Aman Allah'ım. Bayan Simit, çabuk çabuk doktor Marion'a telefon et. Hemen buraya gelsin çabuk ol. Peki bayan Emile. sen de Jackie'yi alıp odasına götür hadi. Peki efendim. Gel. Gelecek seni odana götüreyim Midem çok bulanıyor anne Korkma canım doktor gelsin seni hemen iyileştirecek <gülüyor> Bu şeyler deyip mideni bozuyorsun Tamam bayan Emile Doktoru aradım hemen geleceğini söyledi Aa, Aman tanrım Şuraya bakın bayan Emile Ne oldu bayan Simit Kö -kö Köpeğe bakın ha, Köpeğe Aa, ne oldu Bilmiyorum ama köpek ölüyor galiba Bayan Barbara'nın köpeği can çekişiyor Olur şey değil. Biraz önce canavar gibiydi ne oldu bu hayvana Bilmiyorum. Ah, küçük çekini yere döktü. Sütten içtikten sonra böyle oldu galiba. Ne? Sütten mi içti? Evet. Aa, olamaz. Köpek öldü bayan emili. Doktor ne olur söyleyin. Jackie yaşayacak mı? Merak etme Marta bir şey yok. Midesini yıkadım birkaç saat sonra eski ceki olur yine. Oh, çok şükür. Ona bir şey olacaktı. Öyle korktum ki. E, ne oldu da Jackie bir midesini bozdu? Louisa'nın sütünü içtikten sonra olmuş doktor. Sayın bayan Emili. Evet doktor. Jackie iki yudum almıştı ki birden inleyerek yere düştü. Allah Allah. Şu sütü görebilir miyim? Tabii. Marta süt bardağını getirebilir misin? Tabi. Tabii. Zaten dibinde az bir şey kalmıştı. Buyurun doktor. Teşekkür ederim Arda. Çok ilginç. Ne oldu doktor? Evet. Sütün içinde bir şey mi var yoksa? Evet bayan Emily. Sıcak nın. Aman Allahım. Zehir ha? Zaten köpeğin halinden anlamıştım. Köpeğin oldu? Öldü doktor. çekinin yere döktüğü sütten içmişti. Ya bu çok ciddi bir olay. Kim yaptı bunu Kim yaptı? Zehiri sütün içine kim koydu? Neler oluyor burada? Söyler misiniz? Doktor neden geldi buraya? Marta, oğluma ne oldu? Az önce onun odasında uyurken gördüm. Bilmiyorum Konrad. İçtiği i̇şte süt dokunmuş galiba. Saçmalama Marta, süt neden dokunsun ki? Biri sütün içine zehir koymuş Konrad. Evet Anne ya. ne söylediğinin farkında mısın sen? Olamaz. Zehira... Allah'tan Jacki bir iki yudum almış, ama olan Barbaranın köpeğine oldu. Benim köpeğime mi? Ay, söyleyin ne oldu Tommy'e? Yere döklen sütü içince öldü Barbara. Ne? Tommy zavallı köpeğim, zavallı miniyim. İnalar gibi değil. Ya bak kim yapabilir böyle bir şeyi? Kim yapabilir böyle bir alçaklığı anne? Kimin yaptığı belli değil, ama bunu mutlaka öğreneceğim. Anne lütfen sakin ol. Nasıl sakin olurum? Anlamıyor musunuz? Asıl kurban Ceki değildi, Louisa'ydı. Louisa mı? <gülüyor> Bundan emin misiniz Bayan Emeliy? Elbette. O yumurtalı süt Louisa'nındı doktor. Louisa her gün aynı saatte sütünü içerdi. Bunu bu evde yaşayan herkes bilir. Söyleyin bakalım. İçinizden hanginiz zavallı Louisa'yı zehirlemek istedi? Anne nasıl böyle konuşabiliyorsun? Kim o kör sağır ve dilsiz kızı öldürmek isteyebilir ki? Lütfen bizleri suçlama anne. Hangimiz böyle bir alçaklığı yapabiliriz? Hanginiz mi? Hepiniz. Hepiniz ondan nefret ediyorsunuz. Fırsat bulsanız bir kaşık suda boğacaksınız o zavallı kızı. <gülüyor> Louisa sizin üvey kardeşiniz. Bu yüzden onu sevmiyorsunuz. Bilmiyor muyum sanıyorsunuz sen? Bilmiyor muyum? Jackie'nin açgözlülüğü Louisa'nın hayatını kurtardı. Ama az kalsın Jackie ölecekti. Süde kim zehir kattı Soruyorum kim Bayan Emiliye rica edeyim, biraz sakin olun Fikrinizi öğrenmek istersem sorarım doktor Siz bu işe burnunuzu sokmayın lütfen Maalesef burnumu soktum bile Ne demek istiyorsunuz Ortada bir cinayete teşebbüs olayı var Bu yüzden durumu polise bildirmek zorundayım Zehir mi dediniz doktor? Ölen filan yok ya. Sadece bir köpek. Ha. Demek zehiri süte karıştırmışlar ha? Hı hı. hı. Anlıyorum. Tabi tabi. Bildirdiğiniz için teşekkür ederim. Biz gereken tahkikatı yaparız. İyi günler. Hı. Bu kadar tembellik yeter dedektif Bruno. Kalk bakalım. Hatırları malikanesine gidiyoruz. Bakıyorum o malikaneyi pek sevdiniz müfettiş. Daha geçen hafta oraya intihar eden York Hatter'ın ilgili soruşturma yapmak için gitmemiş miydik? Evet ama bu seferki başka. Ne olmuş? Cinayete teşebbüs. Ne? Cinayete teşebbüs mü? Peki kim kimi öldürmek istemiş? Kimin bu cinayete teşebbüs ettiği bilinmiyor. Ama birisi süte zehir karıştırmış. Küçük bir çocuk ölümden dönmüş. Bir köpekse ölmüş. Vay canına. Ne malikane be. Ya memleketin en zengin insanları yaşıyor orada. <gülüyor> e ee, dostum delilik parayla değil ki. Hı -hı. Demek Zehri Koya'nın niyeti Louisa'yı öldürmekti. Öyle mi Bayan Emili? Kaç defa söyleyeceğim müfettiş. Jackie o sütü yanlışlıkla içmiş. İçmemiş olsaydı Louisa içecek ve o ölecekti. Bu malikanede kaç kişi yaşıyorsunuz Bayan Emili? Ben dahil sekiz kişi dedektif. İsimlerini rica edebilir miyim? Bu çok mu gerekli? Eğer katil dışarıdan biri ise gerekli değil tabii. Saçmalamayın. Sokaktaki adam mı malikaneye girecek de sütün içine zehir karıştıracak? Belli ki bunu yapan içimizden biri. O halde evdekilerin isimlerini rica edeyim. Büyük oğlum Konrad, karısı Martha ve sekiz yaşındaki oğlu Jackie. Jackie. Evet, diğerleri? Kızım Barbara ve ilk kocamdan olan kızım Louisa. Hı hı, Louisa... Evet Hizmetçi başkan. Hizmet 20 yirmi yıldır hı hı. yanımda çalışır... ...bir de hemşire bayan simit. Hemşirenin işi ne? Louisa'ya bakıyor. Louisa hem kör hem sağır hem de dilsizdir. Hı hı. Yazık. Üç duyudan da yoksunmuş. Peki böyle bir kızı kim öldürmek isteyebilir ki? Hizmetçi, hemşire ve ben hariç... Çerkez isteyebilir. Çünkü mirastan hissedar olduğu için... ...hepsi de nefret ediyor o zavallı kızdan. Peki esrarengiz katil... Üste koyduğu zehri nereden buldu dersiniz bayan Emily? Öyle ya zehir bu. Her yerde satılmaz. Ölen kocam York Hatter'ın laboratuvarından almış olabilir. Biliyorsunuz York Hatter bilim adamıydı. Laboratuvarında zehir bulundururdu. Hı hı. O halde şu laboratuvarı yakından bir inceleyelim. Ha? Hı hı. İşte York laboratuvarı burası Kocanız zehirleri nerede saklıyordu Bayan Emili Aa, Şurada bir dolap olacaktı Üzerinde de kuru kafa resmi var Tamam ben buldum İçini açıp bakalım hemen Üf, Amma da şişe var burada Hepsinde de zehir var galiba Hah, işte aradığım şeyi buldum Bakın iki tane şişe Üzerinde striklin yazıyor İyi ama şişenin biri boş bu da katilin Stryklin'i bu laboratuvardan aldığını gösteriyor bize. O halde bu laboratuvarı hemen kilit altına alalım. Hı. Böylelikle ilk teşebbüsünde başarılı olamayan katilin... ...ikinci kez Louisa'yı zehirle öldürmesine engel oluruz. Hiçbir şey anlamadım bu işten. Şu ana kadar tek tespitimiz... ...katilin zehri nereden bulduğu. <gülüyor> Malikanedekilerin hepsini sorguya çektik ama... ...sütün içine zehri koyanın kim olduğunu öğrenemedik. Bunu öğrenmek kolay değil. Bunu öğrenmek için... ...Hergül Puar'a olmak gerek. O da kim? Şu Aga'da Kristin'in romanlarındaki... ...pos bıyıklı ufak tefek polis hafiyesi. <gülüyor> hani her türlü karışık cinayet çözen dedik. <gülüyor> Saçmalama. Bu esrarengiz olayı çözmek için... ...roman kahramanına gerek yok. Bu işi ikimiz çözeceğiz. Aslında şüpheliler elimizde Sadece içlerinden birisini tutuklayacağız Kimi mesela? Bayan Emil Hatter'ı listeden sil Evin reisi o Louisa'ya ne kadar düşkün olduğu ortada Hizmetçi midratı da sil Emin emektarı çünkü Küçük Jackie de geç Sekiz yaşında bir çocuk seyirden falan anlamaz şu kör sağır dilsiz kızın bakıcısı... ...hemşire Smith'i de şüpheler listesinden çıkarabiliriz. Geriye kala kala Emily Hatter'ın çocukları ve gelini kaldı. Bence Konrad Hatter'ın karısı Bayan Marta'yı da şüpheler listesinden çıkarabiliriz mübetteş. Neden? O kadın zavallığının teki. Sorgu sırasında iki kelimeyi bir araya getiremedi. Bu duruma göre katil adayı olarak geriye üç kişi kaldı burunu. Konrad Hatter ve kız kardeşi Barbara Hatter... Sence süte zehir koyan bu iki kişiden biri mi? Öyle göz görüyor müfettiş? Tabii dışarıdan biri yapmadıysa. Ya ama o zavallık kör, sağır, dilsiz Louisa'yı... kim ve hangi sebeple öldürmek isteyebilir ki? Bu işte kimin menfaati olabilir ki? Cinayet masası ben müfettiştim. Müfettiş ben Konrad Ritter. Tanıdınız mı beni? Emil Ritter'ın büyük oğlu. Aa evet tanıdım tabii. Hayrola bir şey mi oldu Bay Kondrat? Neyin müfettiş? Korkunç, çok korkunç bir şey oldu. Sakin olun Bay Kondrat. Ne oldu anlatın. E, cinayet müfettiş. Köşkte bir cinayet işlendi. Ne? Cinayet mi? Nasıl anlatacağımı bilemiyorum ama korkunç bir cinayet işlendi. Hemen buraya gelseniz iyi olur. Bir dakika Bay Kondrat. Öldürülen kim? E, Louisa mi? E, hayır müfettiş. Belki inanmayacaksınız ama öldürülen Louisa değil. Annem Emile Hatter... Hala annemin öldürülmesine inanamıyorum müfettiş. Böyle bir alçaklığı kim yapabilir? Düşündükçe aklım almıyor. Zavallı annem. Sert bir insandı ama böyle bir ölümü asla hak etmedi. Merak etmeyin. Katil kim olursa olsun onu mutlaka bulup adaletin önüne çıkartacağız. Bay Conrad, Annenizin cesedi nerede? Luiza'nın odasında. Ee, cesedi kim buldu? Luiza'nın bakıcısı Bayan Smith. O yan odada kalıyor. Sabah altı sularında Luiza'ya bakmak için odaya girdiğimde annemi ölü olarak bulmuş. Ha. Yani anneniz öldürüldüğünde Louisa yanında mıydı? Evet. Annem hep Louisa ile Ha, Peki Louisa ne yapıyormuş o sırada? Yerde baygın bir vaziyette yatıyormuş. Alnında kocaman bir şiş varmış. Doktor Miryam'a göre kız yere düştüğü zaman alnını çarpmış. Annemin öldüğünden haberi var mıydı bilmiyorum. Peki. Teşekkür ederiz Bay Kondrat. Dedektif gel biz cinayetin işlendiği odaya gidelim. İşte cinayetin işlendiği oda burası. İstersen fazla dolaşmayalım. Hı hı. İçeride katilin bıraktığı izler olabilir. Haklısın. Bak, yerde ayak izleri var. Evet. Hem de çok bariz bir şekilde görülüyor. O yerdeki beyaz toz da ne öyle? Pudraya benziyor. Şimdi anlarız. Yanılmamış. Talk pudrasıymış. Anlaşılan katil kaçarken veya cinayetin işlerken... ...masanın üzerinde duran talk pudrasını düşürmüş... ...ve sonra da bilmeden üzerine basmış. Bu ayak izleri hiç hoşuma gitmedi. Pek göze batacak şekilde bırakılmış gibi. İzlerden anlaşıldığına göre... ...ayakkabının 40 numara... ...ve topuklarının da bir hayli eski olduğu anlaşılıyor. Ah, çavuşa söyleyeyim de... ...malikhanedeki bütün ayakkabıları kontrol etsin. Diğer izler de galiba Louisa'ya ait. Olabilir. Kız yataktan kalkmış, biraz ilerlemiş... Sonra karyoların ayak ucunda kendisini korkutan, bayıltan bir şeyle karşılaşmış. Aman ne? İşte, cinayet aleti de burada. Ha? Telleri kırılmış bir mandolin. Evet, mandolinin kenarı hala kan içinde. <gülüyor> ne güzel bir cinayet aleti değil mi? Bir müzik aletinin insanı öldüreceğini aklıma bile getiremezdim. İyi kullanıldığı takdirde her şey insanı öldürebilir. Hmm. Anlaşılan esrarengiz katil yalnız Luisa'ya değil... Bütün Heter ailesine düşman. Selam beyler. Çok keş kalmadım ya. Ha, i̇şte polis doktoru geldi. Merhaba Şirin Yalnız elini çabuk tut. Üç saatten beri buradayız. Ya, merak etme müfettiş. Ölüler çok sabırlıdır. <gülüyor> Şimdi muayenemi yaparım. <gülüyor> ee, çok ilginç. Çok ilginç. Ne oldu doktor? Bu kadını mandolin öldürmemiş müfettiş. Hı. Daha doğrusu mandolinle indirilen darbeler kafi derecede kuvvetli değilmiş. Peki ölüm sebebi ne sence? Ee, Emile Hatter'ın kalbi varmış. Ya demek ki biri Emile Hatter'ın kafasına mandolinle vurdu ve bu şok neticesinde kadının kalbi durdu öyle mi? Bana kalırsa başına mandolinle vurulduğunda kadın uyanıktı. Cesedin gözlerine bakın müfettiş. Bu gözler açık ve dehşet dolu. Sonra çehresinde de çok garip bir ifade var. Hı hı. Ya elleri kadın yumruklarını sıkmış. Evet. Bu demektir ki kadın hucuma uğradığında uyanıktı. Mandolin işini anlayamadım. Neticede mandolin kadının kalbinin durmasına sebep olmayabilirdi. Yani katil cinayet işlemeye karar verdiğine göre... ...daha işe yarayacak bir alet seçemez miydi? Hı, orası öyle... Üstelik darbelerde pek şiddetli indirilmemiş. Doktor, Hı. cesedin başka yerinde yara izleri var mı? Ha, hayır, yok. Peki, zehir falan? Ee, zehirlenme belirtisi yok ama tabii otopsi yapacağım. Ee, ancak zehir bulabileceğimi de hiç sanmıyorum. Sen gene de otopsi yap. Hatterlardan birinin gene zehir kullanıp kullanmadığını anlamamız lazım. Ben bu işin içinden çıkamadım. Evvela biri zavallı kör Luise'yi zehirlemeye kalktı. ...ondan sonra da annesini öldürdü. Şuraya bakın. Hı? Yatağın altında ne buldun? Ne buldun dedektif? Bir enjektör. İçinde de tortu var. Doktor, bakar mısınız şuna? Ee, tabii bakayım. Hmm, i̇lginç. Evet. Evet olabilir. Ne olabilir doktor? Zehir. Ee, ama kesin bir şey söyleyemem. Ee, tahlil etmem lazım. Cesette iğne izleri var mı doktor? Ee, yok hayır baktım yok. İyi ama madem cesette iğne izi yok... Bu enjektörün burada işi ne? Belki bunun cevabını Luisa verir bize mifetdiş. Onunla hemen konuşalım. Hadi Luisa, bu üzümlerden yemen lazım güzelim. <Gülüyor> <gülüyor> Durun hemşire o üzümleri Luzia'ya vermeyin Ay, Korkuttunuz beni baylar Affedersiniz ben dedektif Bruno Bu da müfettiş Tum Bayan Emily Hatter'ın ölümüyle ilgili tahkikat yapıyoruz Neden Louisa'ya üzüm vermemi istemiyorsunuz? Ee, onların zehirli olmasından şüpheleniyoruz Aman Allah'ım Louise kaç üzüm yedi hemşire? Birkaç tane Doktor Şelik Louisa'nın bir şey yok ya şey görünürde her şey iyi gibi bir şey yok sanırım Çok şükür geç kalmamışız eh, Kör kızın zehirlenmesinden mi korkuyorsunuz baylar Evet doktor bundan eminim Meyveleri görüyor musunuz? Üzüm, muz ve üç tane de armut Hı -hı. Hemşire Louisa hangi meyveleri severdi? Şey e, Louisa bütün meyveleri sever ama en çok da armudu Peki bayan Emily Hatter hangi meyveleri severdi? O da bu tabakta duran meyvelerden yer miydi? Bazen yerdi. Yalnız Emil Hatter armuttan nefret ederdi. Hı -hı. Evdekiler de bunu bilir miydi? Tabii hepsi bilirdi. Demek Emile Hatter armuttan nefret ederdi. He? O halde bu armutları yakından... ...tetkit etmemiz lazım. Doktor Schilling... ...bu odadaki bütün meyveleri tahlil eder misiniz? Meyvelerin zehirli olmasından mı... ...kuşkalanıyorsun bunu? Evet müfettiş. Hı -hı. Nereye varmak istediğini anlayamadım dedektif Neden meyvelerin tahlilini istedin ki? Cinayet mandolinle işlenmiş. Hayır. Ben Emile Hetter'ın katilin asıl hedefi olduğunu sanmıyorum. Nasıl yani? Katil Emile Hetter'ı yanlışlıkla mı öldürdü? Eğer meyveler zehirli çıkarsa evet. Yani sence katilin asıl hedefi Louis ama. Bu sorunuzun cevabını Doktor Schilling bize aradığı zaman vereceğim. Cinayet pasasını müfettiş Ah sen misin doktor? Evet. Ne? Sahi mi? Ee, peki dostum teşekkür ederim. Arayan doktor Selim diye. Tahlil ettiği meyvelerden sadece bir armudun içinde striklin zehiri bulmuş. Bunu tahmin etmiştim. Katilin asıl öldürmek istediği luizaymış Kızın bakıcısı luiza'nın en çok armudu sevdiğini söylemişti. Bu varsayıma göre katil gece içeri girdi ve armudu zehirledi. Ancak bu sırada Emily Hatter uyandı ve katili gördü. Katil de onun başına mandolinle vurarak öldürdü. Öyle mi dedektim? Aşağı yukarı böyle müfettiş. Bu cinayeti işleyen katil daha önce de Louisa'nın üstüne zehir koymuştu. İşler iyice karıştı. Hı -hı. Cinayet masası müfettiş Tom. Sen misin çavuş? Ne oldu? Sahi mi? Tamam hemen geliyoruz. Dikkat et malikaneden kimse dışarı çıkmasın. Ne oldu Müfetiş? Çavuş aradı. Malikanede yaptığı araştırmada cinayet işlenen odadaki ayak izlerine uyan bir ayakkabı bulmuş. Gidelim hemen. Bir dakika Müfetiş. Anlayamadığım bir şey var. Nedir o? Biz laboratuvarı kitlememiş miydik? Kilitlemiştik Kapısına mühür vurmuştuk. Madem öyle katil armudun içine koyduğu stretni nereden bulduk peki? Öyle ya. Bu hiç aklıma gelmemişti. Malikaneye gidince önce laboratuvarı kontrol edelim. Sakın kilidini kırıp içeriye girmesinler. Allah Allah. Laboratuvarın kapısı kilitli. Görüyor musun? Evet. Ama açıp içeri girmek zorunda izmifetdiş. Katilin streptini buradan alıp almadığını öğrenmenin tek yolu laboratuvardaki ezah dolabına bakmak. Haklısın. Hadi içeri girelim. Hı -hı. İşte. Açtım gel bakalım Aa, Bir dakika müfettiş Ne oldu Yerlere baksanıza bir karış toz Hı? Yerde ayak izi bile yok Bu durumda biz burayı kilitlediğinizden beri kimse girmemiş içeri Doğru ee, İyi ama armudu zehirlemek için kullandığı striklin'i başka nereden buldu dersin Şimdi anlarız Bak Bu dolapta bir tane striklin şişesi olacaktı ...dolu şişe duruyor mu? Ne yazık ki hayır. Strek'nin buradan alınmış. İyi ama nasıl olur? Kapı kilitliydi. İçeride ayak izi de olmadığına göre... ...katil laboratuvara nereden girdi? Sanırım ben nereden girdiğini anladım mı Fethiş? Saimi nereden? Bacadan. Ne? Bacadan mı? Evet. Bakın bacaya. Laboratuvarın bacası rahatça inilip çıkılabilir. Öyle yapılmış. Vay canına. Doğru. ...bacanın içinde çatıya çıkan demir basamaklar bile var. Hemen bacanın yanına bir gözcü koyduracağım. Evet. Şimdi de yukarı çıkıp maikhanedekileri sorguya çekelim. Buyurun. Ayakta durmayın Bayan Marta. Ee, siz de öyle Bay Kondrat. Teşekkür Buyurun. Ee, dün gece neredeydiniz Bay Kondrat? Ne demek istiyorsunuz müfettiş? Yani benden mi şüpheleniyorsunuz? Bay Kondrat... Katil buluncaya kadar herkesten şüphelenmek bizim görevimiz. Delirmişsiniz siz. Öldürülen bizim annemizdi. Benim onu öldürdüğümden nasıl şüphelenirsiniz? Hayatım lütfen sakin ol. Tamam tamam. Kütüphanedeydim. Peki kütüphaneden çıktıktan sonra ne yaptınız? Ne mi yaptım? Odama çıktım. Karım uyuyordu ben de yattım. İçkiliydim hemen sızmışım. Hiçbir şey de duymadım. Söyler misiniz? Louisa'yı neden birkaç kere öldürmeye kalktılar? Birkaç kere mi? Ne demek istiyorsunuz? Evet birkaç kere. Anneniz dün gece yanlışlıkla öldürüldü. Asıl kurban idi Bay Kondrat. Aman Allah'ım demek ki... Yani katilin asıl hedefi Luisa mıydı? İnanamıyorum buna. Bu sabah cinayet işlenen odaya girdiğiniz zaman... ...yerdeki ayak izlerini gördünüz. Değil mi Bay Kondrat? Bilmiyorum. Galiba biraz heyecanlıydım pek dikkat etmedim. Demek ki fazla heyecanlıydınız. Kızdırıyorsunuz beni müfettiş... <gülüyor> o izler katilin ayakkabısına aitti Bay Kondrat. Bundan bana ne dedektir? Şimdi anlarsınız. Çavuş, dolaptaki ayakkabıları çıkart da Bay Kondrat'a göster. Aç üstüne müfettiş. <gülüyor> Buyurun müfettiş. Teşekkür ederim çavuş. Bay Kondrat, elimdeki şu ayakkabıları daha evvelce görmüş müydünüz? Evet, bunlar benim eski ayakkabılarım. Nerede duruyordu bu ayakkabılar? Yatak odamdaki dolapta. Bu ayakkabılara en son ne zaman giydiniz? Şey, geçen yaz giymiştim. Sana onları atmanı söylemiştim Marta, neden atmadın? E, affedersin Konrad, unutmuşum. Unutmuşmuş. Ama nasıl unutursun Marta? Tartışmayı kesin lütfen. Size bunları neden gösteriyorum biliyor musunuz Bay Konrad? Çünkü bu ayakkabılar... ...Louisa'nın odasındaki ayak izlerine tamamen uyuyor da ondan. Bana bakın, ben bu ayakkabıları bir yıldır giymiyorum. ...hem ayakkabılar benim olsa bile... ...bu benim annemi öldürdüğümü ispatlamaz ki. Belki ama sizi de cinayetin bir numaralı sanığı yapar Bay Kondrat. Ne yani? Şimdi siz beni cinayetten mi suçluyorsunuz? Şimdilik kimseyi suçlamıyoruz. Bu iş aydınlanıncaya kadar şehirden çıkmanızı yasaklıyorum Bay Kondrat. Hemşire, Louisa'nın ifadesini almak istiyoruz. Tabii Bay Müfettiş... Peki kızla nasıl konuşacağız? Hem kör hem sağır hem de dilsiz. Merak etmeyin ben yardımcı olurum size. Louisa ile Braille alfabesiyle konuşacağız. Güzel. Hazırsanız kızla konuşmak istiyoruz hemşire. Tabi bay müfettiş. Sizin geldiğinizi söyleyeyim ona. Louisa hayatım polisler seninle konuşmak istiyor. Ne diyor hemşire ee, Söyleyeceğim bir şey var Bu çok önemli olabilir Anlatsın hemen dinliyoruz onu hadi Anlat tatlım Müfettiş seni dinliyor Ne diyor, ha? Ne diyor? Gece on buçukta Annemle odaya çıktık Yatmaya hazırlandık Sonra da Talk pudrası sürdü Bunu kokusundan anladım Sorun ona Talk pudrası yere dökülmüş müydü? Louisa Pudra yere dökülmüş müydü? Hayır dökülmemişti Peki neyse devam etsin dinliyoruz onu Devam et Louisa Sonra yattık Aradan birkaç saat geçti. Annemi öptüm. O da benim yanağımı okşadı. Uyumuşum. Fakat benim için gece gündüz birdir. Bu yüzden pek rahat uyuyamam. Aradan ne kadar zaman geçti bilemiyorum. Birdenbire uyandım. Bana odada başka birileri daha... Varmış gibi geldi Hem bu biri Yatağımın Kenarındaydı O zaman O zaman e, Bağırmak istedim bağırmak. bağırmak Bağırmak Zavallı kız hala o anın heyecanını yaşıyorum ee, Louise'e bir şeyler söylemek istiyorum Odada Bir şey vardı Ama ne olduğunu Anlayamadım ...annem olamazdı bu... ...hislerim bana... ...odada tehlike... ...olduğunu söylüyordu... ...yataktan kalkıp... ...kaçmaya karar verdim... ...bir iki adım attım... ...kolumu uzattıktan sonra... ...parmaklarım... ...bir şeye süründü... ...bir yüzdü bu... ...bir insan yüzü... ...bir yüzü bu güzel işte... ...hemşire sizden bir ricam olacak... Louisa'ya söyleyin o gece yataktan kalktığı zaman ki hareketleri tekrarlayabilir mi acaba? Peki efendim ee, Louisa hayatım o gece yataktan kalkarken nasıl hareket ettin? Tekrarlar mısın? Teşekkür ederim Bayan Smith Görmek istediğim gördüm Bunun bize çok faydası olacak ben bir şey anlamadım bu işten dedektif. Sonra anlatırım müfettiş Şimdi Louisa'nın anlatacaklarını dinleyelim bakalım Parmaklarımın bir şeye değmetti Beni büsbütün korkuttu Dizlerimin eridiğini hissettim Fakat yere düşerken aklım başımdaydı Sonra bayılmışım ee, oh. Hemşire sorun bakalım Dokunduğu yüzün yanakları nasılmış Peki efendim Louisa dokunduğun yüz Nasıldı şekerim <gülüyor> Düzgün Yumuşak bir yanaktı Hemşire bu son sözleri Doğru tercüme ettiğinizden emin misiniz Elbette <gülüyor> El de dedektir <gülüyor> Louisa ne yazıyorsa onu tekrarlıyorum Fakat Kondrat Hatter'ın yanağı yumuşak değildi ki Demek ki odadaki Kondrat değilmiş Ama izler onun ayakkabısının izleriydi Bunu sen de gördün Bruno e ama bir başkası da giyebilir pekala. Hemşire sorun ona... Konrad Hatter'ın yanağına benziyor muymuş? Uh, Louisa... Uh, ...dokunduğun yanak... Konrad Hatter'ın uh, yanağı olabilir mi? Uh, uh, Hayır. Dokunduğum uh, uh, yanak... ...bir erkek yanağı değildi. Uh, uh, Anlaşıldı. Demek ki odadaki gerçekten Konrad değilmiş. Louisa katilin erkek olmadığından emin. O halde katil bir kadındı. Hemşire sorar mısınız... Luisa'nın başka hatırladığı bir şey var mı? Tabii. Luisa, başka neler söyleyeceksin hayatım? O meçhul şansın yanağına dokunduğum zaman... ...ve bayılırken bir koku duydum. Ne kokusuymuş bu sorsanız işte, sorsanıza? Ne kokusuydu Luisa? Pasta veya dondurma kokusuydu. Pasta veya dondurma mı? Garip. Hem de çok garip. Pudra veya krem kokusu olmasın bu. Luisa, o koku pudra ya da kremden gelen koku olabilir mi? Hayır. Pudra veya krem kokusu değildi. Pasta gibi, dondurma gibi kokuyordu. Neli dondurma? Çilekli, çikolatalı. Luisa, dondurma demiştin. Neli dondurma? Vanilyalı. Vanilya kokusuna benziyordu. Vanilya mı? Siz benimle cinayet masasına gelmiyor musunuz müfettiş? Hayır direktif siz gidin. Ben katili yakalayıncaya kadar malikhanede kalacağım. Ev halkı bana bir oda verdi Bunun ne faydası olacak Bak dostum katil Luisa'yı öldürmeyi kafasına koymuş O zavallı kız kör sağır ve dilsiz hı. Kendisi müdafadan aciz yapıyor. Anladım Ev halkının onu sevmediği de ortada hı hı. Onu yakın korumaya alacaksınız yani Evet sen ne yapacaksın Ben de adli tıba gidip vanilya kokan ilaçları araştıracağım Vanilya mı Bunun katili yakalamamıza ne faydası olacak ki Bilmiyorum müfettiş Ama Luisa'yı duydunuz Katilin vanilya koktuğunu söylemişti Merhaba Doktor Shilling. Aha oh, dedektif siz misiniz? <gülüyor> Hayrola sizi morga sürükleyen nedir acaba? Siz aynı zamanda zehir uzmanısınız öyle değil mi Doktor? Ee, evet öyle sayılır Güzel bir koku hakkında malumat almak istiyordum Koku mu? <gülüyor> Morkta kokudan bol bir şey yok ki dostum Benim aradığım koku öyle değil Doktor Schilling hmm. Görünüşte tatlı hoş bir koku Katille ilgili Nasıl bir koku bu dedektif vanilya kokusu vanilya kokusu hatır cinayetine bir de vanilya mı karıştı ha işte bu çok tuhaf eh, onun gibi bir şey hı. vanilya makyaj malzemesi pasta he çikolata parfüm e, vanilya kokusu bunlar da olabilir Peki doktor vanilya kokan bir madde ilaç ya da zehir var mı e, hayır böyle bir zehir aklıma gelmiyor yalnız Bazen merhemlere hoş koku versin diye koyabiliyorlar. Peki vanilyayı hangi ilaçlara koyarlar? Bildiğim kadarıyla merhemlere koyarlar. Ee, Peru Perubelsem isimli bir ilaç var. Ah, evet. Evet, o aynen vanilya gibi kokar. Peki bu ilaç neye yarar? Ee, basit bir cilt merhemidir. Cilt hastalıklarında kullanılır. Cilt hastalıkları mı? Çok garip. Buyurun dedektif. Doktor Meryem... ...sizi rahatsız ettim. Öğrenmek istediğim bir şey var. Nedir? Hatter ailesinde cilt hastası biri var mı? Neden sordunuz? Bu cinayeti aydınlatmamız açısından çok önemli efendim. Peki söyleyeyim. York hater cilt hastasıydı. Şu zehir içerek hayatına son veren York Hatter mı? Evet. Ailede tek cilt hastası oydu. Peki hangi ilacı kullanırdı? Peru belsemi. Neden sordunuz? Şey... Bayan Emily Hatter'ın öldürüldüğü gece Louisa katile dokunduğunu ve onun vanilya koktuğunu söylemişti. Yaptığım araştırmada malilya kokan tek ilacın Peru Belzemi isimli merhemin olduğunu öğrenmiştim. Ben de bu merhemi kullananın katil olabileceğini düşünmüştüm. Ama bu mümkün değil. York Hatter biliyorsunuz zehir içerek canına kıymıştı. Haklısınız doktor. Ölü bir insanın cinayet işlemesi mümkün değil. Heh. Bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. York Hatter e, laboratuvarında ne gibi deneyler yapıyordu? E, bazı hastalıklarla ilgili. Ha Bir de roman yazıyordu. Ne? Roman? <gülüyor> ne romanı? Olarak, tam olarak bilmiyorum. E, ama bir seferinde onu odasında bir şey yazarken görüp sormuştum. Polis romanı yazıyorum demişti. Aa, bu çok ilginç. Peki bu roman basılmış mıydı? Sanmıyorum. E, o zamanlar müsvedde halindeydi. Çavuş, laboratuvarın kapısını açar mısın? Ee, tabii efendim. <Gülüyor> Buyurun ki, ne arayacaksınız laboratuvarda? Bir roman. Hı? Hmm, cinayetin esrarı bu laboratuvarda yatıyor. Şu York Hatter'ın yazdığı polis romanının müsveddelerini bulursam... ...belki bu olayı çözebilirim. Malika'nın her tarafını araştırdım ama York Hatter'ın müsveddilerini bulamadım Bu çekmecelerde hiçbir şey yok Nereye saklamış olabilir acaba? Sakın bacanın içine saklamasın Bu da ne böyle? Bacanın içinde bir tomar kağıt var Sanırım romanın müsveddeleri bunlar. Ay canına. Bu bir dosya. <gülüyor> Sanırım aradığımı buldum. Hmm. Şömine'deki katil. Polis romanı. Yazan York Heder. Var. Ne, ne oluyor? Değil. Kim yanıyor? Neresi yanıyor? Ne oluyor Çavuş? Neresi yanıyor? Ha? Aa, ne oluyor? Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ne Neresi ya. yanıyor Çavuş? İsterseniz. Efendim, yok ettiğim laboratuvar efendim. Kapının altında sarı sarı dumanlar çıkıyor efendim Aman Allah'ım. Çabuk herkes dışarı çıksın. E, kimse bir şey almak için oyalanmasın. Evet, evet. Laboratuvar her an için patlayabilir. E, git maerkene halkını uyar Çavuş. E, merak etmeyin efendim. Ben halkı bahçeye çıkta benim. İtfaiyeye ambulansa haber verdiniz mi <gülüyor> <gülüyor> Birazdan burada olurlar Müfettiş, müfettiş. Bu da kim Aa, Barbara Hatter'mış Luisa ile hemşire bahçede yoklar Acaba hala yukarıda var mı Ne diyorsunuz bayan Barbara Hay Allah çavuş çabuk benimle gel Bayan Barbara siz de bahçeye çıkın hemen peki, peki ne olur kurtarın o zavallı kızı Yürü yürü çabuk çabuk ha. İşte. İşte Luiza'nın odası burası. Aç aç aç çabuk çavuş. Bekle efendim. Aç. <gülüyor> Vay canına. Hemşire bayılmış. Çavuş sen o dışarı çıkar. Ben de baygın yatan hemşireyi dışarıya taşıyayım. Çabuk ol yoksa havaya uçacağız. Başüstüne üstüne İtfaiye geliyor. Birazdan yangını söndürürler. Buyurun Dedektif Bruno sen misin ben müfettiştim Benim Hayır, müfettiş. hayrola bir şey mi oldu Evet dedektif korkunç bir şey oldu York laboratuvarında yangın çıktı İyi ama laboratuvarın kapısının önünde çavuş nöbet tutacaktı O bir şey görmemiş mi Görmemiş Zaten seni aramamız nedeni de bu Laboratuvarın üzerindeki bacanın yanına da bir gözcü koymuştum Kendisi bacadan kimsenin girmediğine yemin ediyor. Demek içeri kimse girmedi Ama laboratuvar yandı öyle mi Evet dedektif buraya gelsen iyi olacak Vay canına. Laboratuvar ne hale gelmiş? Evet. Eğer ölen York Hatter... ...laboratuvarın duvarlarını kalın yapmamış olsaydı... ...bütün ev havaya uçacaktı. Laboratuvarın duvarlarını iyice kontrol ettiniz mi Fettiş? Gizli geçit falan olmasın. Her taraf tek tek kontrolden geçti. O halde katilinin laboratuvara nasıl girdiği belli oldu. Eğer bacayı kastediyorsan bu imkansız. Çünkü bacanın yanında bir polis görevliydi. Ama her şeye rağmen katili yine de laboratuvara girdi. Nasıl? Şömineden. Şömineden mi? Peki şömineye nereden girdi? Ocağın bulunduğu duvarın arkasında ne var biliyor musunuz? Cinayetin işlendiği oda. Yani Emily Hatter'la Louisa'nın kaldıkları oda. Peki Emily Hatter'ın odasında... ...tam bu şöminenin arkasından gelen yerde ne var? Orada da bir şömine var. Ha, Vay canına! Bu hiç aklıma gelmemişti. Yani katil Louisa'nın odasındaki şömineden... ...buradaki şömineye girdi öyle mi? Evet. İsterseniz ocağın içine bir bakın. Bakayım Aa, evet evet çok haklısın Her iki ocakta birbirine bağlı Aralarında da ince bir duvar var Duvarın yüksekliği de çok çok bir buçuk metre hmm. Şimdi mesele anlaşıldı Katil laboratuvara luiza'nın şöminesinin içinden duvarı aşarak giriyor Evet dün gece de buraya bu yoldan girdi Ve yangını çıkardıktan sonra da geri döndü Vay alçak vay Her neyse gel yukarıya çıkalım ...birazdan avukat gelip Emily Hatter'ın vasiyetnamesini okuyacak. Belki bir ipucu yakalayabiliriz. <gülüyor> Mütevaffa Emile Hatter'ın çocuklarına bıraktığı miras taksimine ne diyorsun? Bence biraz haksızlık etmiş. Kadın servetinin çok büyük bir kısmının Louisiana... Çok azında Kontrat'a ve Barbara Hatteras bırakmış. Anlaşılan kör, sağır ve dilsiz kızın geleceğini garanti altına almak için böyle yapmış. Peki bu vasiyetname sana katille ilgili bir ipucu verdi mi? Evet, verdi. Sahibi. Sence katil kim? Yanlış anladın benim fetiş. İpucu katille ilgili değil. Luisa'nın hayatıyla ilgili. Ne demek istiyorsun dedektif? Çünkü Emile Hatteras vasiyetnamesinde Luisa'nın ölümü halinde genç kızın hissesine düşen 1 milyon doların diğer kardeşlerine taksimli istemiş. Sence bu yüzden Luisa'yı öldürebilirler mi? Evet. Bir milyon dolar az para değil. O halde malikanede gerekli tertibatı aldırayım. Bütün katlara üçer tane polis koyduracağım. Evet müfettiş işler nasıl gidiyor? Hatter'ların malikanesinde başka zehirlenme olayı olmadı ya. Hayır şimdilik malikanede her şey yolunda. Eve bir zehir uzmanı yerleştirdim her şeyi tahlil ediyor. Hmm. Sizden bir ricam olacak müfettiş. Nedir o? Çavuş ve adamları hala malikanede mi? Evet. Sizden Hatter malikanesindeki bütün polisleri çekmenizi istiyorum. Ne? Delirdin mi sen? Bu takdirde katil meydana boş bulacak. Zaten benim istediğim de bu. Fakat evde birinin bulunup evdekileri koruması lazım. Bu isteğim beni sorumluluk altına sokuyor. Merak etmeyin müfetiş. Evde biri bulunacak. Kim? Ben. Hmm. Gece yarısı buldu. Tahminim doğru çıkarsa katil bu gece buraya gelecek... ...ve Louisa'yı öldürmeye kalkacak. İşte katil odaya girdi. Şimdi şömine içine girerek... ...oradan laboratuvara girecek ve... ...York Hatter'ın eza dolabından zehir alacak. Yanılmamışım. Şömineye girdi ve laboratuvara gitti. Bekleyelim bakalım. çıkıyor. Tam tahmin ettiğim gibi. Bakalım ne yapacak? Masanın yanında durdu. Elinde de bir şişe var. Ne yapacak acaba? Hmm, şişenin kapağını açıyor. İçindekini süt dolu bardağa döküyor. Hay namussuz. Rıza'nın sütüne zehir karıştırdı. Pencereyi açtı. Oradan da bahçeye atlayıp kaçacak. Bahçeye atladı. ...pencereyi de çekti. He? Niye gitmiyor? Ne bekliyor orada? Gel Luyza. Seni yatayım tatlım. Vakit çok geç oldu. Aa, hemşireyle Luyza odaya girdi. Dur ama. Önce sütünü içireyim. Hadi iç tatlım. Aferin. Hadi şimdi de güzelce yat. Uyu ben yanıladayım. İnanılır gibi değil. inanılır gibi değil katil pencereden Louisa'nın sütü iç içini seyretti yüzündeki o şeytani ifadeyi ömrüm boyunca unutamayacağım iyi ki katillerindeki zehir dolu işeği daha önceden değiştirmiştim yoksa zavallı Louisa şimdi ölmüş olacaktı E ee dedektif dün geceyi malik nasıl geçirdin? hiç yattım uyudum hani bana polisleri oradan çek katili yakalayacağım demiştin bir şey olmadı mı? cinayet masası müfettiş kimsiniz? Anlayamadım Kim dediniz Aman Allah'ım öldü mü Gene mi zehir Sakın bir şeye elinizi sürmeyin şimdi geliyoruz Ne olmuş müfettiş kim ölmüş kim zehirlenmiş Gördün mü dedektif Bana malikânedeki bütün polisleri çektirdin ve meydana boş bulan katil Bir cinayet daha işte Bu sefer ölen kimmiş Jacky Gondrat Hatter'ın oğlu Zehirlenmiş mi Evet hemen oraya gidelim Hayır Niye? Katilin bütün Hatter'ları öldürmesini mi bekleyeceğiz Merak etme müfettiş bu son ölümdü Artık katil kimseyi öldüremeyecek Son mu? Anlayamadım. Ne demek istiyorsun? Artık Hatter malikanesinde kimse öldürülmeyecek müfettiş. Allah aşkına dedektif bu esrarlı konuşmaları bir yana bırak da... ...dilinin altındaki baklayı çıkar. Bak müfettiş. Malikaneyi adli tabibi gönderin otopsi için. Artık bizim için yapılacak bir şey kalmadı. Peki ya katil? Katil mi? O öldü müfettiş. <gülüyor> öldü mü? Bana bak dedektif. Böyle bilmece gibi konuşmayı bırak da her şeyi anlat. Sinirlerim iyice tepemde. O halde dinle müfettiş. Başından beri katili yanlış yerlerde aradık. Önce kontrat Hedder'dan şüphelendik. Evet öyle. Biraz geriye gidelim müfettiş. Luisa'nın annesinin öldürüldüğü güne... O günü hatırlıyor musun? Elini uzattığında katile dokunduğunu söylemişti. Buna göre katil kısa boyluydu. Yani Luisa'dan daha kısa. Aynı zamanda da yanağının yumuşak olduğunu belirtmişti. O halde katil bir adam olamazdı. Bir kadın mıydı? Hayır. Yumuşak bir yanak sadece kadınlarda bulunmaz. Katil bir çocuktu müfettiş. 8 yaşında bir çocuk. Yani... ...Jackie Hatter mı? Evet. Katil Jackie Hatter'dı. Kontrat ve Martha Hatter'ın oğlu Jackie. Aman Allah'ım. Yani şimdi Emile Hatter'ı... ...başına mandolinle vurarak öldüren... ...ve laboratuvardaki zehirleri ev içine kullanan... ...o çocuk muydu? O çocuk değildi müfettiş. O kanı delilikle dolu bir şeytandı. Başından beri ondan şüphelenmiştim. Hatter'ların aile doktoru... Merinama gittim ve ondan Hater'ların kanındaki o amansız hastalığı öğrendim. Öldürücü, yıpratıcı, delirtici bir hastalıktı bu. Peki katili nasıl buldun? Doktor Meryem ölmeden önce York Hater'ın bir polisiye roman yazmak için çalışmalara başladığını söylemişti. Bir gece yarısı gizlice laboratoya girerek bu kitabın planlarını okudum. Katili York Hater'ın planlarını aynen uygulamıştı ve uygulamaya da devam edecekti. Önce Louisa'nın sütüne zehir katacak, sonra da Emil Hater'ı öldürecekti. Cinayet gecesi yanağına vanilya kokan Peru belzeme adlı merhemi sürmesi, katilin ölen dedisi York Hatter'ın olması şüphesini uyandıracaktı ve daha sonra da laboratuvarı yakacak. İnanlar gibi değil. Sekiz yaşındaki bir çocuğun böyle bir şey yapmasını aklım almıyor. Senden polisleri mal çekmeni istediğim gün hatırlıyorsun değil mi? Evet hatırlıyorum. İşte o gece ben Louisa'nın yattığı odaya saklanmıştım. Plana göre katil Louisa'nın sütüne zehir katacak ve genç kız tam sütü içerken mani olacaktı. Ancak bir gece önceden zehri aynı renkteki bir başka sıvıyla değiştirmiştim. Katilin bundan haberi yoktu. İşte zehri karıştırdıktan sonra bahçeye çıkan katil, Louisa'nın sütü içmesini seyretti. Louisa sütü içerken suratında canavar bir ifade vardı. Oysa ilk kez planın haricine çıkıyordu katil. İşte o zaman anladım ki bu çocukça bir cinayet değildi. Katil Jackie. Cinayet işlemeye alışmıştı ve bunun devamını da getirecekti. Zavallı çocuk ailesindeki hastalığın kurbanıydı aslında Anlattıkların inanılır gibi değil dedektif Yalnız anlayamadığım bir şey var Madem katil idi, kendisi nasıl zehirlenerek öldü? York yazdığı polisiye romana göre Katil sonunda kendisi de zehir içerek hayatına son verecekti Ya e bir dakika Yani sen Jack'in zehir içerek hayatına son vereceğini mi biliyordun? Evet Peki neden mani olmadın? Sen polissin Görevin katil dahi olsa insanları kurtarmak, öyle değil mi? <gülüyor> kurtarmak mı? <gülüyor> Söyler misin müfetiş Hangi jüri onu suçlu bulacaktı? Hangi mahkeme sekiz yaşında bir çocuğa ceza verecekti? O dedesinin kanındaki delilik mikrobunu taşıyan biriydi. Bir kere öldürmeye başladı mı, bundan zevk alacak ve başkalarını da öldürecekti. <gülüyor> ben görevimi yaptım. Ve toplumu cinnet hastası bir deliden kurtardım. Ama ölümüne seyirci kalarak... Biliyor musun müfettiş? Bu cinayet beni çok üzdü ve çok yordu. Sanırım yıllık iznimi aldıktan sonra emekliliğimi isteyeceğim. Şöminedeki Katil adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşçakalın.